Bismillahirrahmanirrahim. mineş şeytânir racîm ve nessâihu ve nestağfiru ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ men yehdihillâhu fele müdille lehu ve fe men yüdlil fele hâdiye le ve eşhedü en ve eşhedü enne Muhammeden ve bat, ve Muhammedin ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. i̇bane da 132. maddede kalmıştık. Muhammed bin Ali Rahimullah şöyle demiştir. İşi gücü tartışmak olanlarla birlikte oturmayın, zira onlar Allah'ın ayetlerine dalanlardır. Evet, Fudail bin Yaz Rahimullah'tan şöyle dediği. Lalkai'nin e, itikad kitabında geçer. İşi gücü tartışma olanlarla tartışmaya girmeyin, zira onlar Allah'ın ayetlerine dalanlardır, demiştir. 133. Udaif bin Haris Es-Sumali ra, radiyallahu anh şöyle demiştir. Hangi bidat ortaya çıkmışsa mutlaka sünnetten bir benzeri terk edilmiştir. Bunu Ahmet Müsnet'te, İbn-i İbanetül Kübra'da ve Lalkai İtikad'da rivayet etmişlerdir. Udaif bin Haris Es-Sumali radiyallahu anh, Şe demiştir Nebi Aleyhissatvesam buyurdu ki bir topluluk hangi bid'ati ortaya atmışsa mutlaka sünnetten bir benzeri kaldırılmıştır. Sünnete tutunmak bid'at ortaya atmaktan daha hayırlıdır. Heysemi Ahmet ve Bezar'ın bu hadisi rivayet ettiğini fakat isnadında Ebubekir bin Ebiy Meryem'in bulunduğunu anında yanında da zayıflık olduğunu söylemiştir. Yani merfu olarak rivayeti zayıftır. Hasan bin Atiye Raymullah şöyle demiştir. Bir toplu hangi bidatı ortaya atmışsa Allah mutlaka onların sünnetlerinden o bidatin bir benzerini çekip almıştır. Kıyamet gününe kadar da onlara geri vermez. Evet, Mervezi de benzerini i̇bn Ömer radıyallama'dan rivayet etmiştir. Yine İbn-i Vatta, Ebu İdris el-Havlani'den rivayet etmiştir. Derbehar Raymullah dedi ki, bir ki insanlar Sünnetten bir benzerini terk etmedikçe hiçbir birat ortaya yapmamışlardır. 134 İbn Sîr'in Raymolla şeye demiştir: Kişi eserin yanında olduğu sürece doğru yol üzeredir. Yani eser ile kastedilen sahabeden ve tabinden gelen rivayetler, onların yolunda olduğu sürece doğru yol üzeredir. 135 İbrahim Enneha-i ulaş şöyle demiştir. Eğer onlardan yani sahabeden abdest alırken tırnaklarını geçmedikleri bana ulaşsa ben de tırnağımı geçmem. Yani şayet e, ashabın bize tırnaklarına messettikleri ulaşmış olsa tırnağımı mesh e, Doğru tercümesi bu. Bir topluk onların amellerine muhalefet ettiği zaman onları yeterince küçümsemiş olur. Burada da sahabeye, selefin menhecine muhalefete... E, Uyarı yapıyor, bundan sakındırıyor İbrahim Ennekay'ı. Ee, İbni Ebi Zeyd'in el camide şöyle dedi İbrahim Ennekay'den rivayet edilmiştir. Eğer sahabenin bileklere kadar abdest aldığını görseydim, dirseklere kadar ayetini okuduğum halde ben de öyle abdest alırdım Çünkü sünnetlerin terki hususunda onlardan yani ashabdan şüphe edilmez. Onlar ilmin ehlidirler. Allah Teala'nın yaratıkları arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyma hususunda en hırslı kimselerdir. Onlar hakkında bu zanlı ancak dininde şüphe eden, şüphe edilen bir kimse besleyebilir. Şuray Raymola şöyle demiştir. Ben ancak eserin peşinden giderim. Yani sahabeden rivayet edilenlerin peşinden giderim. İlk kuşağı benden önce ne yapmış bulursam size onu söylerim. Yani ben size ancak seleften geleni aktarırım demiştir. 137, alimlerden biri ben itizalden önce doğdum demiştir. Yani itizal Hasan el-Basri Rahimullah'ın meclisine devam etmekte olan Vasıl bin Ata diye birisi vardı. Bu kimse kader meselelerine daldı ve e, Hasan el-Basri Rahimullah onu kovdu. Yani itizele bizden uzaklaş dedi. E, bu kelimeden dolayı, e, İtizal, yani Mutezile'nin ismi olmuştur. Yani Hasan el-Basri'nin o kimseye, vasıl bin Atay'a İtizal, bizden bizden uzaklaş demesi sebebiyle. Ee, Mutezile'nin ismi İtizal olmuştur. Yani kaderi Kaderiyye'nin adıdır Mutezile. Ve naslara akıllarla yaklaşan kimselerdir. 138. Şabi Raymullah, dünyada Rafı Dilik diye bir şey yokken ben vardım demiştir. Yani bu fırkaların sonradan ortaya çıktığını, yani sahabe dönemde olmadığını, sahabeden sonra ortaya çıktığını işaret için müellif bunları zikrediyor. 139. Mücahid'in yanında kaderi inkar söz konusu edilmiş. Bunun üzerine o, ben kendisinden önce doğduğum bir inkar ettim demiştir. Yani bu benden sonra çıktı, ben ondan önce doğdum. Yani bu kaderi inkarı görüşünden önce doğdum. Bu sonradan çıkmadır e, manasına söylüyor bunu. <gülüyor> 140 Malik bin Enes yani İmam Malik şöyle demiştir. Bir adama ölüm anı yaklaştığında hangi din üzere ölüyorsun diye soruldu. O da Ebu Umari'nin dini üzere diye cevap verdi. Ebu Umari hevahilinden onun dost edindiği bir adam yani bidat elinden bir kimseydi. Bunun üzerine Malik şöyle dedi. Ebu Kasım'ın dinini bırakıyor da Ebu Umari'nin dini üzere ölüyor Evet, Habbe bin Cüveyn şöyle dedi rivade edilmiştir Dariminin sünneninde. Ali radiyallahu anh şöyle derken işittim, ya da Ali şöyle dedi. Adam sürekli oruç tutsa da, sürekli namaz kılsa da, sonra rükün ile makam arasında öldürülse de Allah onu kıyamet günü hidayet üzere olduklarını düşündüğü kimselerle birlikte haşredecektir. Yani kim bir topluluğa böyle e, güzel zanda bulunuyorsa diyelim birisi işte rafızilere onların hidayet üzere olduğunu zannediyor. Onların güzel bir yolda olduğunu zannediyor. Onlarla beraber olmasa bile, amelleriyle işte namaz kılsa, oruç rükün cihad etse, ile makam arasında öldürülse bile, bu kimse onlarla birlikte haşredilir. Yani kim bu bidat ehli fırkalardan birisine e, hüsnizam besliyorsa onlarla haşredilir. Bunun manası. E, eğer sahabenin, selefin e, üzerine bulunduğu yola bu şekilde yani onların hidayet üzere olduğunu düşünüyorsa o zaman onlarla haşredilir. Bu sebeple e, yani bizim selefilik dediğimiz olay da budur. Yani bu ümmetin selefi e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk tabi olanlar, sahabeler, onlara güzellikle uyanlar tabi. Sonra onların arkasından onlara tabi olarak gelenler, tebevü tabi. Bunlara tabi olmaktır. Onlara hüsnizam beslemektir. Onların hidayet üzere olduklarını e, kabullenip onların yolunu takip etmektir selefilik dediğimiz. Ama sonraki zamanlarda kendine her önüne gelen Selefiyim demeye başlamışlardır. Bunun ne olduğunu da bilmezler. Zannederler ki Selefilik işte Elbani'ye uymaktır, Binbaz'a uymaktır, İbn-i uymaktır. Bunlarla alakası yok. Bunlar Selefe tabi olmaya kendi çaplarında çalışan kimselerdir. E, masum değillerdir. Yani onlar senin benim gibi, bizim gibi mükellef e, kimselerdir. Selef kimdir peki? Selef bir cemaatin, topluluğun adıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hidayet üzere bıraktı. topluluğun adıdır. Onların tümüne birden. Yoksa mesela sabilerden sadece bir tanesini, bir iki tanesi seçerek sadece bunlara tabi olmak şeklinde yaklaşılırsa, bu da bir sapıklıktır. Yani biz demiyoruz i̇bn Teymiye falan geç bunları. Sabeden bir kimseyi seçerek sadece, sadece ona tabi olmak. Mesela ben sadece İbn-i Mesud'u seçeyim, Hanefilerin yaptığı gibi. Sadece onun reylerine uyayım derse, bu bir sapıklıktır. Ben sadece Ali'yi seçeyim, Ali radıyallahu anh'a. Onun e, yoluna uyayım dese bu bir sapıklıktır. Bu tek fertler masum değillerdir. Ebu Bekir Radyalan da olsa böyledir. Ama bir bütün olarak, bir cemaat olarak e, onların icma ettikleri şey ise hakkın ta kendisidir. Çünkü Allah bu ümmeti sapıklık üzerinde bir araya getirmez buyrulmuştur. Sahabeler sapıklık üzerine bir araya gelmemişlerdir. Ama tek tek fert fert yanlışları olabilmiştir Masum değillerdir çünkü. Bu sebeple Allah Resulü'nün dışında hiçbir şahsa bağlanılmaz. Yani taklit edilmez. Sadece Allah Resulü taklit edilebilir. Her söylediği, her yaptığında Allah Resulü'ne taklit etmek bunun adı ittibadır. Ona tabi olunabilir. <gülüyor> Allah Resul dışında kimselere gelince, alimlere, ilim ehline, tabiin sahabe, bunlar gibi kendilerine tabi olduğumuz kimselere gelince bunlara kayıtlı ve şartlı olarak tabi olmaktayız. Mesela biz Ebubekir radiyallahu anh'a kayıtsız şartsız tabi olamayız. Eğer kayıtsız şartsız tabi olursak onu Allah Resulü ile aynı konuma getirmiş oluruz. Biz sadece Allah Allah'a ve Resulüne kayıtsız şartsız teslim oluruz. Allah bize öyle emretmiştir. Onun dışındakilere gelince ulül emr bizden, olan, bizden olması şartıyla emir sahipleri, yetki sahipleri yani ilim sahiplerine gelince bunlara kayıtlı ve şartlı tabi olmak emredilmiştir. Ve sizden olan ulül emre de. Denmiş ve itaat lafzı tekrar edilmemiştir Allah ve Resulü'nün olduğu gibi. O zaman bizim ilim ehline, sahabeye, müştehid tabi olmamız kayıtlı ve şartlıdır. Hangi kayıt ve şart? Allah'a ve Resulüne bağlı olma, ittiba şartıyla, onunla bağlantılı olma şartıyla, kitap ve sünnetten delil üzere olması şartıyla. 141- Ebu'l-Fadl, Şuaid bin Muhammed bin Raciyan el keffi tahdis etti bize. Dedi ki, bize Ali bin Harp tahdis etti. Dedi ki, bize Süfyan bin Uyey'ne tahsis etti. Onun İbni Tavus'tan, yani Abdullah bin Tavus'tan, onun babasından, yani Tavus İbni Yeman e, Rahimallah'tan, o da İbn Abbas'tan, radıyallahu anhadan, rivayetine göre o şöyle demiştir. Muaviye Rahimallah bana sen Ali'nin, radıyallahu anh'ın dini üzere misin diye sordu. Şöyle cevap verdim. Hayır. Ben Osman'ın dini üzere de değilim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini üzereyim. Yani e, bu taraftarlık Allah Resulü aleyhissat ve vefatından sonra işte e, Cemel Harbi, sonra Sıffin Harbi meydana geldikten sonra Ali radıyallahu an ile Muaviye radıyallan arasında belli başlı sahabe arasında e, bu ayrılıklar meydana geldikten sonra demek ki insanlarda bu tip e, gruplaşmalar başlamış. Ve i̇bn Abbas radıyallahu anh'a demişler ki, yani Muaviye radıyallahu anh söylüyor, sen Ali'nin dini üzere misin? Yani Ali'nin taraftarı mısın? Hayır diyor, ben Osman'ın da taraftarı değilim, onun da taraftarı değilim. Ben ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam taraftarıyım. Yani mezhep ayrılıkları böyle kınanmıştır. de olmayan şeylerdir bunlar. Allah Azze ve Celle'nin de kitabında geçmiş ümmetlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Dinlerinde fırka fırka olup parçalandıkları, bölündükleri gibi onlara benzemeyin diyerek bizi yasaklamıştır. Resulün de bununla tehdit etmiştir. Sen hiçbir şekilde onlarla alakan yoktur. Dinlerinde fırka fırka olanlarla diyerek bundan sakındırmıştır. Ama günümüzde insanlar bunu hoş bir şey haline getirmişler. Yani geçmişte mesela dört mezhep, dört mezhep. Birçok mezhepler olmuştur, itikadi ameli birçok mezhepler olmuştur ama mesela dört mezheb el sünnetin mezhebidir diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani Allah Azze ve Celle bir tane din indirmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiğiydi Sahabeleri tek bir dine tabi olmuşlardır. Ee, yani bu dört mezhep dedikleri de birbirleriyle geçmişte kanlı savaşlar yapmışlar. Bir mezhepten diğer mezhele, mesela Hanefilik'ten Şafi'yle, Şafi'likten Hanefilik'e geçişleri dinden irtidat mertebesinde görmüşler. Çeşitli fetvalar verilmiştir. Daha önce anlatmıştık belki. Mesela bir suya işte necaset düşse, fare düşse, şöyle olsa böyle olsa ne olur? Ya bu çöpe dökülür veya Şafilerden birine verilir diye fetva verilmiştir. Yani böyle mezhepleri sebebiyle Bu mezhepler sebebiyle insanlar vela ve berâlarını verilemeye başlamışlar. Birbirlerinden kız alıp verme konusunda mani olmuşlar. Mesela Osmanlı Şeyhülislamlarında Ebu Suud Efendi'nin zamanına kadar, o gelene kadar Hanefilerle Şafiler arasında kesinlikle kız alıp verme yoktu. Yani evlenemezdi, böyle fetva verilirdi. Ebu Suud Efendi ise madem kitab ehliyle evleniliyor, Şafilerle de e, onlardan da kız alınabilir. Kız verilmez ama kız alınabilir diye bir fetva vermiştir. Ve Şafilerle Hanefiler arasında böyle bir şey de başlamış. <gülüyor> Yine yakın zamanlara kadar, e, son e, 100 yıla kadar bir şehirde, büyük şehirlerde özellikle, mesela Şam'da Emevi Camii'nde 4 tane mihrap varmıştı. Halen varmış galiba da e, bilmiyorum, yani beni gidip görmedim. Ama Elbani falan anlatıyor bunu. Dört tane mihrap var. Birisi Malikilerin, birisi Şafilerin, birisi Hanefilerin, birisi Hanbelilerin. Hepsinin imamı ayrı. Yani birinin cemaati gelse, imamı gelse, öbür iki, öbürünün imamı gelmese mesela, birbirine tabi kılmıyor da, kendi imamını bekliyor. Türkiye'de de doğuda Şafilerin ve Hanefilerin olmak üzere iki mihraplı camilerin olduğu söyleniyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda vefat eden Abdülcelil Candan vardı. Bu mezheplere karşı çıkan bir adamdı. Vanlı prof olmuştu sonradan, ilahiyatçı. TRT Şeş'te falan programlar yapıyordu bu adam. O anlatıyordu mesela Van'da böyle olduğunu. Yine Sirt gibi bazı yerlerde söylerler. Yakın zamana kadar bunlar vardı. Hanefilerin imamı ayrı, Şafilerin imamı ayrı. Yani bunların hepsi ayrı din edinmelerdir. Sonra bu tip şeyleri hoş gösterebilmek için bunların işte hepsi rahmettir. Yani bunlar ufak önemli olmayan ayrılıklardır vesaire derler. Ortada ciddi ayrımlar var. Bir kere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hadisleri, yani herkes bağlayıcı değil midir? yani Allah'ın ayeti ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın hadisleri herkesi bağlayıcıdır. Sen kendine bir kalkan ediniyorsun. Diyorsun ki ben Hanefiyim ya ben Hanbeliyim diyorsun. Kalkan ediniyorsun. Ve sadece mezhebinin rendesinden geçen hadislerle amel ediyoruz. Allah ve Resulüne şartlı bir itaat. Yani bu sefer mezhebin sana Allah Resulünün önüne geçen bir şey olmuş oluyor. Allah ve Resulünün önüne geçen bir şey olmuş oluyor. Hucurat Suresinin hikayetinde de Ey iman edenler Allah'tan korkun, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin buyurarak böyle yaklaşımlardan yasaklamıştır. Böyle kişiler adına yani daha sahabe arasında, Allah Resulü'nün vefatından sonra sahabe arasında böyle taraftarlıklar başlayınca İbn Abbas radiyalarına bu sözü söylemiştir. Yani ben ne Ali'nin dindenim ne Osman'ın dedim. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın din üzereyim demiştir. İbn Abbas yine dedi ki, din hususunda tartışmak üzere bir araya gelen iki adam yoktur ki ayrıldıklarında Allah Azze ve Celle'ye iftirada bulunmuş olmasınlar. İbn-i Rahim ben hiç tartışmaya girmedim demiştir. Burada khaselle, itikadi, dini konularda tartışmalara girmek. Muaz şöyle demiştir. Bu e, hangi Muaz bilmiyorum. Muaz bin Muaz var, Muaz bin Müsenna var e, seleften hangisi bilmiyorum. Belirtmemiş nisbesini. Allah'ın eli cemaatin üzeredir. Allah ayrılan ayrılığını umursamaz. Allah alem bu Muaz bin Cebel radiyallahu sözü olsa gerek. Çünkü ondan bu manada rivayet var. Ne demiş? İbân-ı Nebi aleyhisselatü emrettiği cemaatten ayrılmama, fırkalaşmaktan sakınma babı. Bu babda rivayet etmiş. ben şuraya el-Eşçayir radiyallahu şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin minberin üzerinde insanlara hitap ettiğini ve şöyle buyurduğunu gördüm. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Şeytan cemaatten ayrılanla birlikte koşar. Ayrıca Nesâ'yı, İbn-i İban bunu rivayet etmişlerdir, sayittir. Aslı müslimin sayında mevcuttur. E, Tirmizî ve İbn-i Asım, Ömer Radyalı Anten şunu rivayet etmiştir. Neberleyhisselatü Vesan buyurdu ki, Allah'ın eli cemaatle birliktedir. Ayrılan cehenneme ayrılmış olur. Bu babda bu hadislerin saadını destekleyen birçok hadis vardır. Bunun için İbn-i Asım'ın es sünnesine bakılabilir <gülüyor> demiş e, dipnotu düşen. 145 Mus'ab Rahimullah şöyle demiştir. Fitneye düşmüş kimseyle oturma. Zira o iki şeyden biri olmadan seni bırakmaz. Ya seni de fitneye düşürür, bu durumda onu takip edersin. Ya da ondan ayrılmadan önce sana sıkıntı verir. Yani her halkarda seni sıkıntıya sokar. Evet, bu Mus'ab, Mus'ab bin Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh oğludur. İbn-i Hazen Hazan el-Basri'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Heva ile beraber oturmaz, sonra kalbine kendisi usunda ona uyacağın bir şey atar da helak olursun. Ya da ona muhalefet edersin, bu durumda da kalbini hasta eder. Yani ona muhalefet etsen bile seni hasta eder. Yine Süfyanes Sevri şöyle demiştir. Kim bir bidat ile oturursa üç şeyden birinden kurtulamaz. Bu ya başkası için bir fitne olur, yani başkası için fitne olması, başkalarına örnek teşkil etmesi olabilir. Bidat Ehl ile konuştuğu zaman işte bununla konuşmakta da yokmuş gibi anlaşılmasına sebebiyet verir. Başkasına öncülük etmiş olur, fitne olur. Ya kalbine bir şey düşer de onun sebebiyle ayağı kayar ve Allah onu cehenneme sokar. Ya da vallahi ben onların söylediklerini umursamıyorum, ben kendime güveniyorum der. Dini usunda göz açıp kapama süresi kadar Allah'tan emin olan kimseden Allah dinini alır. Yani Bidat Ehl ile konuştukken ben ondan etkilenmem. Onun dedikleri beni ırgılamaz diyerek kim böyle kendine güvenirse din hususunda Allah ondan o dini alır diyor. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Cemaatden ayrılan kimse İslam'ın halkasını boynundan çıkarmış olur. Evet burada cemaat ile kasirlilerin ne olduğunu daha, önce, daha önceki bölümlerde de kitabın bölümlerinde de açıklamıştık. Cemaat özellikle... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yani selefin üzerinde bulunduğu esaslardır. Cemaatle kastedilen kitap ve sünnete selefin anladığı gibi, onların uyguladığı gibi tabi olan herkes cemaat üzeredir. Sonradan işte İsa bin Rahüye, Muhammed bin Eslem Tusi ve başka imamlardan, Hudayl bin İyaz'dan pek çoklarından nakledilen rivayetlerde olduğu gibi Kitap ve sünnet üzere olan alim, cemaattir. Yani sahabenin menhec üzerine olan, kitap ve sünnet sahabenin menhec üzere anlayıp uygulayan, anlatan alim, işte cemaat olur. Kim onunla beraberse o cemaate bağlıdır. Ondan ayrılan da cemaatten ayrılmıştır diyerek bunu açıklamışlardır. Çünkü e, kitap ve sünnete bağlı olmak ancak ilimle kaimdir. İlim de alimlerledir. Allah Azze ve Celle... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ilmi alimlerin canlarını almak suretiyle alır diyor. Yani insanlardan böyle onları unutturarak bir şekilde söküp alarak almaz. Nasıl alır insanlardan ilmi? Kitapları kaldırarak değil. Alimlerin canlarını alarak alır diyor. E, selefin menheci üzere alim kalmadığı zaman ne kadar çok insan topluluğu toplanırsa toplansın, işte Kur'an ve sünnet üzerinde de toplansalar, bu sapılık üzere bir toplanma olur. Batıllar olur onun içerisinde. E, çünkü ilim gereği gibi eda edilmez. Gereği gibi anlaşılmaz. İnsanlar hevalarına göre, yani reyleriyle e, yaklaşırlar. İlim olmayınca mecburin öyle olacaktır. E, çünkü ilimle kasteller seleften aktarılanlardır. Seleften, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılanlardır. Bunların sahihini, zayıfını, üzerinde ittifak edilenleri, icma edilenleri yani ve ihtilaf edilenleri bunların eee delalet açılarını, nasini mensuunu bunları bilmektir. Bunların ehli olan alimler e, kalmayınca insanlar değişik şeylerle yani rivayetlerle bile meşgul olsalar öyle kimseler görürüz ki e, işte hadis ehliizde geçiniyorlar hadis inkarcılığı yapıyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhissatü vesselam hadislerini hevalarıyla inkar ediyorlar veya e, uydurma hadislerle, asıl olmayan şeylerle eee yani edilmiş şeylerle amel ediyorlar vesaire vesaire. Yani bunların önüne geçilemez. Selef'in üzerinde bulundukları yola muhalefet ortaya çıkar. Dinde yenilikler uydurulur. Din tamamen ittibadan ibarettir. Ama Buradan neye ittiba edeceğini, ne üzere ittiba edeceğini, yani bir delil üzere ittiba edeceksin, hangi delilere ittiba edeceksin? Bunların yolu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, yani onlar yolu aydanlatan fenerler gibi veya gökteki yıldızlar gibidir. Ashabı için söylüyor bunu, asabım gökteki yıldızlar gibidir. Nasıl ki yıldızlar kaybolduğunda, sema karar, yer de karanlıkta kalır, insanlar yolunu bulamazlar. Asabım gittiğinde de insanlar sapıklık ve şaşkınlık içinde kalırlar buyurur rivayet rivayetli hadiste. Asabım yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız hidayet bulursunuz sözü ise uydurmadır, bunun aslı yoktur. Sahih olanı bu hadis, yani Müslimdeki bu hadis. Asabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Yıldızlar yok olduğunda nasıl insanlar karanlıkta ve şaşkın kalırlarsa asabım gittiğinde de insanlar öylece. Şaşırır, yolu bulamazlar diyor. İşte Ashab, ashabtan bu ilmi, bu e, veraseti devralanlar, alimler peygamberlerin varisleridir hadisinde buyurulduğu gibi. İşte peygamberler e, mal miras bırakmazlar, ilim miras bırakırlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine varis olanlar, öncelikle sahabeler. Sonra onlardan tabin, sonra tebe-ü tabin diye sıralamıştır. Allah Aleyhisselatü böyle sıralamıştır bunu. Allah Azze ve Celle de kitabında böyle sıralamıştır. Bu dini, bu din üzere, hidayet üzere olmayı bu silsileye bağlamıştır yani Allah ve Rasulü. Neden? Çünkü işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkı getirmiş, sahabe ona ittiba etmiş, sarılmışlar, uygulamışlar. Tabiin onlara güzellikle tabi olmuş, tebe-i onlara güzellikle tabi olmuş. Bu silsileye bağlıyor. Demek ki hidayet üzere olmak onların iman ettiği gibi iman etmeye bağlı, onların iman ettiği gibi iman etmekte, onlardan gelen nakilleri sıkı sıkıya bağlı olmak, bunları iyi bilmeye bağlı. Son olarak şunu da okuyalım, 147. madde. Ebu Zübeyir, Muhammed bin Müslim bin Tedrus el-Mekki, Rahimullah şöyle demiştir, Tavus ile birlikte i̇bn Abbas'ın yanına girdik, Tavus ona, Ey i̇bn Abbas, kaderi inkar edenler hakkında ne diyorsun diye sordu. i̇bn Abbas onlardan birini bana gösterin dedi. Ne yapacaksın dedik. Şöyle cevap verdi. Elimi başına koyacağım. Sonra onu öldürene kadar boynuna vuracağım. Evet. Fırkaların özellikle sahabenin ilk karşılaştıkları, tabiinin büyüklerinin ilk karşılaştıkları bu fırkalarda işte Kaderiye vardı, Hariciler vardı. Eee Rafiziler, Şialar, elinden kimseler vardı bunlara ilk binatçılara, Selef tarafından böyle atıflar yapılıyor. Müellif sonra bu konuda böyle tartışmalardan, heva ehliyle bu tür diyaloglara, itikadla ilgili diyaloglara girmekten kelam yapmaktan yasaklayan Nas'ları ve Selef'ten nakledenleri aktaracak. Subhanekallahüme beyandik ve eşebenle ilahe illan ve estağfurullah evet, ve bileyk.